Tahtından misanmıştın o bulu Sultan. Pazarın gürültüsü ruha dar alan. Gözleri bir arayış içinde yanan. Tozlu bir dükkan gördü sükünette banan. İçeride bir pir vardı zamana meydan okuyan. Sordu ki ey bilge nedir burada satılan? Bir di vardı hikmet her derde derman olan. Ah biçilmezdir bu derdaha da sunulan kral gördü bir tuval üstü tozlanan sildi ve okudu o anda anlayan düşünde sonra eyle ey adımı atan dedi bunun bedeli nedir ey bilge insan. Dinardır dedi, hiç pazarlık yapmayan bu bir anahtardır, kapıları açtıran kral aldı hikmeti o antere duymayan tek bir şartı vardı, o bilgiyi haklı kılan yazdı bu her yere dedi olsun hatırlatan sarayat duvara kılıca dede kalkana kral sözünü tuttu her yana yazdıram. Bu söz oldu sarayda her an yankılanan Bir berber ay artıldı nefsine aldanan Maksadı can almak o zehri sunan Gördük ki her yanda o cümle parlayan O yazı bir kalkan oldu tam önüne duran Düşün ve sonra eyle Diyordu her bakan titredi Usturası o kalbi Daralan ihanet eğit bitti Pişmanlık ağlayan Bir cümleyle kurtuldu Koca bir hanedan Kral dönüldü cana minnette dolan Ama perifani buldu Sırrıyla yala çıkan Anladı ki asıllık hükmet ah ne de müzik, bir anlık Yolcu dinle, bu sır ile uyanan Hayat bir anlık gaflet, bir anlık imtihan Seni durdurmak için kurulmuşken her kapan Dur ve tefekkür etmektir, seni galip kılan Acele bir ateştir, sonu hep duman Öfke keskin bir kılıç, sahibini yaralayan Asıl hazinendir, o içinde saklanan Gelse yer yoktur, kalbi umutla yaşayan